Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Diklem için başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sormaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Serdar Tieked'e çok teşekkür ederek başlayalım. Yani bütün alarm çanlarının da dört bir yanda çalmakta olduğunu ama bunun politikacılar açısından pek etkili olduğunu söyleyemeyeceğimizi belirterek başlayalım iklim için. Ve çok ciddi uyarılar geliyor. Dört bir tarafta yangınlar, kuraklık, sıcak, sıcak dalgaları ve seller felaketi var. Ama Türkiye'de dahil bir kısmına bunların. Ama hiçbir yerden bir alarm, yani yönetenlerden ya da muhalif partilerden herhangi bir şeyde bu yönde bir baskı da görmüyoruz. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> bu bir hafta içerisinde Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü rekor üstüne rekor. Yani insanlık tarihinin rekorlarını açıkladı. Önce Haziran ayı gezegenin bilinen en sıcak Haziran ayı olarak açıklandı. Sonra 3, 4 ve 6 Temmuz Günleri gezegenin ortalaması ortalama sıcaklığı olarak e, en sıcak ortalama şeklinde açıklanmıştı. Kutuplarda ve e, iki kutupta da <gülüyor> bu, buzullama e, bu, yani bir tarafta kış yaşanıyor olmakla birlikte oldukça Ulanma düşük bir olamıyor. buzlanma evet. var. De Antarktika'da yukarıda e, erime var ve El Nino'nun başladığı resmi olarak ilan edildi böyle bu hafta bu haberlerle. Ee, bu çarpıcı haberlerle başlamıştı. Ama, ama ana akım medyada tırsıyor Efendim? Deniz suyu sıcaklığında da. Doğru evet evet evet, evet tabii, okyanuslarda özellikle deniz suyu evet. sıcaklığında her yerde fakat yani siyasetçilerde iktidar partilerinde tık yok diyebiliriz rahatlıkla Üstelik de çok ciddi uyarılar da muhalefetten de gelmiyor. Şimdi aslında duyurulmayan bir de önemli bir şey daha var. Onu da ben ekleyeyim izninizle. Yani George Monbiot yazdı bunu şeyine, Twitter hesabından. Bu konuları en yakından takip etmekte olan yazarlardan, aktivistlerden biri. Her yerde diyor birkaç gün önce yazdığı bir Twitter mesajında bir dizisinde thread diyorlar ya ona. Alarm çanlarının her yerde çalması gerekiyordu. Yani bizim iklim yıkımının dünyanın belli başlı bütün ekmek sepeti diye kabul edilen tahıl ve gıda üretim merkezlerinde simultane olarak yani eş zamanlı olarak bir... Yıkım olduğunu ve bunun daha önceki bilimsel yayınlarda pek yanlış hesaplanmış biraz az hesaplanmış olacağını ortaya sürüyor ve ortaya koyuyor. Ve Regenesis adlı önemli kitabında ben biraz tartıştığım bir mesele ama düşündüğümüzden çok daha kötü olacağı benzer diye. Bir uyarıda bulunuyor ve Nature dergisinden itibarlı hakemli Nature dergisinde senkronize olarak yani düşük hasatların iklim ve ürün modellemelerinde az hesaplanmış olacağını gösteren ayrıntılı bir araştırma var Nature dergisinde ona atıf yapıyor. Bu son derece önemli gözüken bir nokta. Aynı konu. Geçen hafta ben Türkiye'deki uzmanlarla görüştüm Ömer abi. Ee, Öyle mi? Evet. Detaylı bir şekilde bir araştırma yaptım. Hem akademisyenlerle hem bölge bölge e, tarımla uğraşan ilgili kurum, sivil toplum örgütleri, ziraat odaları vesaire e, bu kişilerle görüştüm. Çok acayip çarpıcı sonuçlar var. Aynı Hı? bahsettiğiniz gibi şeyden bahsediyorlar. Bununla ilgili bir takım ürünlerde bir takım projeksiyonlar yapılıyor. Örneğin Üzümde e, Ege'de %20, 2030'lı yıllarda işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'de %40 kayıp bekleniyor. Ancak Ege'deki %20 Türkiye'deki üzüm üretiminin çok büyük bir bölümünü oluşturduğu için kayıp da devasa. E, aynı araştırma kayısı için yapılmış. Kayısı da %40'lara varan e, verim düşüşleri bekleniyor ve ayrıca e, yetiştiği bölge değişiyor yavaş yavaş. Fındıkta yine yüzde kırklara varan bir kayıp bekleniyor. Böyle çeşitli ürünlerde bir takım projeksiyonlar yapılmış. Bu projeksiyonlar IPCC'nin e, öngörüleri doğrultusunda yapılıyor. İklim krizi öngörüleri doğrultusunda yapılıyor. Ancak ne var ki bu öngörüler sürekli yenileniyor. Evet. Sürekli, sürekli yenilendiği için bu araştırmaların da tekrar yenilenmesi gerekiyor ve bu bahsettiğim rakamların çok çok daha üzerine çıkması bekleniyor. Evet, Monbiot Mon da aynı şey yazıyor zaten. Ben Rüjenesiste yazdığı şeye de baktım. Gerçekten çok vahim ve önemli bir şey. Ama e, sanılanın ve onun, onların yazdıklarının bugüne kadar yazdıklarının da az kaldı, aşağıda kaldı tahminlerin. Söylenebilir mesela bir haber var. Hannah S. Peterson'la Akash hastanın yazdıkları Yeni Derli'den bir haber yorum var. Guardian'da. Ee, Hindistan'da bir domates krizinden bahsediliyor. İlk bakışta önemsiz gibi gözükse de yani bu fırtına, fırtınalar ve özellikle de işte sağanak yağışlar sonucunda Derli'nin şeyde marketlerinde e, domatesin fiyatı yüzde dört yüz artmış Mumbai ya da Delhi'de yani kırk rupiymiş bir kilo domates şimdi yüz altmış rupiye hatta daha üstüne de çıkmış durumda ve orta ve düşük seviyedeki insanların domates alamaz hale geldiklerini oysa domatesin de en temel besinlerden bir tanesi Hindistan mutfağı açısından özellikle evet. söyleniyor. Hatta McDonald's bile sarsıntı düşmüş fast food zinciri yani <gülüyor> kuzeydeki ülkelerde ve doğu e, kuzeyde eyaletlerde doğu ve güneyinde her tarafında Hindistan'ın domateslerin artık hamburgerlere ve diğer e, yiyecek şeylerine kullanılmayacağını hamburgercilerde Söylemişler. Domates sosu olmadan düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> evet. Hindistan mutfağını biraz biliyorum. Oralarda gezdim. Epey yani domatessiz <gülüyor> çok zor olacak işleri. Bunun benzer bir haber de Fas'tan geldi geçen hafta. Fas'ta da karpuz üretimine sınırlama getirirdi tüketimi nedeniyle. Hmm. Ee, or orada da ciddi su sıkıntısı var ve çok su isteyen ürünlerde... E Şimdilik sınırlama ama ileriki dönemlerde artık ürün seçmek zorunda kalabiliriz. Yani bunu yetiştirip bunu yetiştirmeyelim şeklinde. Ki Türkiye'deki tarım desenini de şu anda çok etkiliyor özellikle su konusu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da e, buğday dahi artık su sıkıntısı nedeniyle ciddi verim kayıpları söz konusu buğdayda, arpada. E, onun dışında işte bazı ürünlerde de... E, çok ciddi derecede su tüketildiği için örneğin Mısır, Çukurova bölgesinde, Orta Anadolu'da şeker pancarı, kiraz, yonca gibi ürünlerde çiftçi artık şey yapıyor. Yani planlı bir üretim yapmıyor. O yıl kuyusuna bakıyor. Kuyusundaki suyun durumuna göre ürüne karar verir hale gel gelmiş durumda. Evet bu olağanüstü hal aslında demek. Yani başka bir... İzai yok fakat işte hal ilan edildiği de görülmüyor. Mesela Hindistan'da tabii mesela zencefil olmazsa olmaz bir ürün. Cincir dedikleri. Yani her yemeğin yiyeceğin içine katılan karabiberle birlikte tüketilen çok önemli bir şey. Ama şimdi soğan da zencefil de yani bu demin sözünü ettiğim çok ürkütücü haberdi aslında Guardian haberinde. Tüketicilerde, çiftçilerde hatta McDonald's bile ağır bir McDonald's işletmeleri bile ağır durumdalarmış. Yani ben soğanın, zencefilin ve biberin de etkilendiğini yükselen fiyatlardan ilk defa duyuyorum Hindistan'da da. En temel maddeler bunlar ve mesela bir üretici Malik diye bir üreticiyle konuşmuşlar birkaç ay önce ürün fazlasını sokaklarda atıyorduk çok düşüktü domates fiyatları genellikle bir buçuk kiloymuş ve maliyetleri karşılaması bile düşünemezdi diyor malik adlı tarım yani tarım işçisi mi diyelim işte, işte üretici ve şimdi üretmiyoruz üretemiyoruz paramız bulumuz yok diyorlar yani çok 2 rupiye satıyordum kilosu şimdi 160 rupiye oldu diyor. Bir kilo domates bile ben kendi evime alamıyorum diye bitirmiş işi. Yani çok ciddi bir durum olduğunu açıkça söylemeliyiz. Türkiye'de de özellikle senin söylediğin üzüm ve diğer ürünlerin biraz daha araştırmasını yapıp önümüzdeki programlarda konuşmalıyız herhalde. E, bütün bunların sonucu gıda krizine çıkıyor yani gidip, evet. gidişat oraya gösteriyor ve iklim krizi bunu öyle bir tetikliyor ki e, bu gıda krizi sadece işte ne bileyim Türkiye'de gıda krizi yaşadık ama neyse bu sene şuradan alırız öyle değil Gıda krizi, tüm dünya olarak gidiyoruz yani al, alacak yerde de aynı problemler yaşanacak aynı sorunlar yaşanacak ve e, evet. gidişat onu gösteriyor ki çok Ciddi bir e, sıkıntı bu gelecekte bizi bekleyen. Evet, bu Ukrayna evet. Savaşı zaten dünyanın ekmek e, sepeti denilen coğrafyada savaş sebebiyle böyle bir gıda e, sorunu yaratıyordu. Hindistan, Pakistan buralarda seller var, tarlalar da sular altında. Bugün e, meteoroloji e, e, uyarı yaptı. İspanya, İtalya, Portekiz e, civarları yani Avrupa açısından da en büyük tarım üreticileri. Ülkesi bunlar. Rekor kuraklık ve sıcaklık bir heat dome'dan yani ısı kubbesinden sıcak hava dalgasından söz ediliyor bu haftadan başlamak üzere. E, ve Amerika'nın da güney batısı aynı şekilde sıcak aşırı sıcakların etkisi altındaymış. Orası da e, önemli bir e, tarım bölgesi. E, bütün bunlar alarm verir durumda. Şu evet, an. evet bütün tarım yani şeyler buğday... Buğday denir? sepetleri, ekmek sepetleri diye adlandırılan yerlerde çok büyük bir kriz olacak. Bir yandan da işte seller sular götürüyor. Mesela Batı Karadeniz'de <gülüyor> son rakamları, son verileri görmedim ama yani Düzce, Üzonguldak, Bartın ve Bolu'da sağanak yağ sonrası sel ve heyelanlar oldu. Sokaklar, evler, iç yerleri sularla doldu. ...metrelerce taşan dereler... ...bir ev sulara kapılmış... ...mahsur kalan vatandaşlar plan vardı... ...bir de... ...ölüm haberini de Sağlık Bakanı... ...söyledi Düzce'deki... ...pardon Ordu'daki selde bir vatandaşımızın... ...kaybolduğunu açıklıyorum dedi... ...Fahrettin Koca Sağlık Bakanı... ...Twitter hesabından paylaşımda ...Ordunun Fatsa ilçesinde... ...selde bir kişi kayboldu... ...dedi mesela işte medikal kurtarma ekibi UMKE diyorlar. Onlar iki UMKE ekibi ve bir ambulans görevlendirdiğini duyurmuş koca ama yani ilçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor dese de durum o kadar basit gibi gözükmüyor. Öte yandan bir de eller sulara Ali Ağa ve Menderes'te orman yangınları vardı. Hatta uçuşlar yapılamadı galiba İzmir Hava Öyle değil mi? Evet. Ee, havaalanı uçuşlara kapatıldı ama e, Orman Genel Müdürlüğü'nün sitesinde orman yangınlarıyla ilgili bilgilere baktığımda e, bugün itibariyle devam eden dört tane orman yangının dördü de kontrol altına alınmış durumda. Şu anda ciddi anlamda devam eden bir yangın tehlikesi yok. İki tane de Marmaris'de vardı çünkü orman yangını. Evet. <gülüyor> Şu anda durum berkemal ama orman yangını sezonunu açmış bulunmaktayız. Ne yazık ki. Özellikle turizm mevsimiyle de beraber insan akınının başlamasıyla kıyılarak yangınların çıkma nedeninin %90'ı insan kaynaklı yangınlar. Dolayısıyla Hı. çok çok dikkatli olmamız gereken günlere girdik. Daha öncekine bir şey de eklemek istiyorum Ömer abi konuştuklarımıza. Bu Karadeniz'deki seller biliyorsun son 3-4 yıldır konuşuyoruz rutinimiz haline geldi. Evet aynen yani öyle. Hangi akademisyenle konuşsak e, sellerin yanına artık toprak kaymalarını da koyuyor ki e, bu son açıklamalarda bin civarında bir toprak kayması söz konusu Karadeniz bölgesinde. Bin farklı noktada. E, bu artık bilinen bir gerçek ve rutinimiz olmasına karşın buna dair hiçbir hazırlık maalesef yok. Yani halen sel baskınında açık bir sürü yerleşim yeri var, toprak kaymasından etkilenebilecek bir sürü nokta var. Ee, ama ne yazık ki ya işte biz önlem alıyoruz, burayı bu şekilde yeniden dizayn edece şeklinde bir yaklaşım maalesef yok. Aynı durum orman yangınları için de söz konusu tabii. Yani eski orman yangınlarını arar olduk çünkü çok etkisi ve şiddeti çok daha büyük ee, e, orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Eski yöntemler yetersiz kalıyor artık. Ee, çok ciddi bir koordinasyon lazım, birliktelik lazım. İşte ne bileyim orman genel müdürlüğünün işte Antalya'da çıkıyorsa Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapması gerekirken tam tersi bir şey oluyor. Yani... Evet, yani Tam tersi olanlar bir de yani mesela Yeşil Gazete'de yeni bir haber vardı. Cengiz İnşaat'ın Karadeniz'de gene taş ocağı için faaliyetleri hız kesmediğini, yağmur, çamur hatta olmasına rağmen seller bölgede etkili olmasına rağmen Cengiz İnşaat'ın taş ocağı için yağmur, çamur dinlemediğini ve dinamitlerin patlatıldığı haberi vardı. İnşaatta yine yani İkizdere'de, Rize'de Taş Ocağı Projesi Eskenci Dere Vadisi'nde yapımı sürüyor. Yani bu son derece açılan bütün kök raporlara rağmen, davalara filan rağmen bunun devam ettiği görülüyor. Buna karşılık muhalefetten de bir ses görüyor musunuz bunu engellemek için? Bir... Yerel mücadeleye ek olarak siyah, muhalefet partilerinden plan. Doğa tamamen gözden çıkarılmış gibi duruyor. Yani hiç kimsenin umrunda değil. Ne yönetenlerin, ne yönetenlere muhalefet etmesi gerekenlerin, ne yanlışı yapanların, ne de yanlışı düzeltmekle sorumlu olanların Son zamanlarda ağzından çıkan iklimle ilgili, iklimin neden olduğu bu krizlerle ilgili, alınması gereken önlemlerle ilgili herhangi bir şeye rastlamadım, denk gelmedim ne yazık ki? Evet, tabii ki olağanüstü hal ilan edilmesi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim aktivistleri Amerika'yı ancak olağanüstü hal ilan edilmesi. Acil ve bir... durum daha doğrusu. Acil, acil, acil durum, durum, evet. İklim acil durum affedersiniz ilan edilmesinden başka çare olmadığını söylüyorlar ama orada da bir şey yok yani maalesef evet ne yazık ki insan çok umursanmıyor insan umursanmadığı gibi doğa de... umursanmıyor evet, <gülüyor> evet diğer, e, dün... can, diğer canlılara ne oluyor ne bitiyor hiç zaten kimsenin umurunda değil şu anda gözüken dün Urgay'dan haber vermiştik acil su durumu ilan etmiş mesela Uruguay devlet başkanı ama çarpıcı bir cümle vardı bir e, bu, bilim insanlarından bir tanesi diyordu ki bilim 30 yıldır Uruguay'ın bu kuraklığı yaşayacağını söylüyordu siyasetçiler bir türlü e, politikacılar buna çok geç tepki verdi demiş içme suyu kaynaklarımızın kaynaklarımızın durumunun gerçekten ne kadar dramatik olduğunu kabul etmemekte ısrar ettiler demiş adeta bütün dünyanın özeti gibi orada yaşananlar. Evet ve Türkiye'nin de tabii yani bu obruk meselesini Konya'nın şey merkezi yani Türkiye'nin ekmek sepeti diye adlandırılan ya da tahıl sepeti neyse işte buğday sepeti Konya'da obruk sayısının büyük oranda artmakta olduğunu, yeraltı sularının çekildiğini ve yanlış yani yeraltı sularının Kullanılmasına dayanan yanlış diyebileceğim bir tarımsal faaliyet yüzünden de kuraklığın artmakta olduğu pek çok konuda söyleniyordu. Hatta bir de Cilo dağının erimesine karşı bir uzmanın da muşamba selim gibi aslında çok manasız diyebileceğimiz bir önerisinden bahsediliyordu ama yani hükümet hala işte yeni iktidar yeni müjdeler vermekle yeni bir yerde yani Akdeniz'de Karadeniz'de şeyler bulduk diyorlar yeni doğal gaz petrol, doğal gaz, petrol şeyleri buna hiçbir itiraz da yükseltildiğini görmüyoruz. Yani çok tuhaf bir, gerçeküstü bir dünyanın içinde yaşamakta olduğunu söylenebilir. Ömer abi, Muşamba'ya güldük ama Muşamba yine iyiymiş. Geçenlerde bir haber vardı. E, Türkiye'nin e, en ikonik göllerinden bir tanesidir. bu e, Konya'da bulunan Meke Gölü diye bir göl vardır. Böyle kırk Kraterin etrafında bir göl ve onun üstünde bir krater daha. Tepeden baktığınızda evet. tıp, tıpkı nazar boncuğuna benzer. Uzun süredir kuruydu o göl. E, kurumuş bir göldü. Şimdi o, gölüne, o göle tekrar e, hayat verecek bir proje geliştirmişler. Projede şu, kanalizasyon suyunu verecekler. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hiç kimsenin aklına gelmezdi. Bu evet. bir Türk mucizesi. Aynen. aynen. <gülüyor> kanalizasyon ee, şey de öyle biliyorsunuz. Kanalizasyon çikoru, plaming... çikorunu <gülüyor> Tuz gölündeki flamingoları da öyle. Aynen evet. <gülüyor> çok güzel, çok iyi bir öneriymiş. Öte yandan bir tane de iyi haberle bitirelim. Programın başında iki kelimeyle sözünü etmiştik. Van Edremit sazlıklarında 120 bireyden oluşan dik kuyruk popülasyonu tespit edilmiş. Dünyada da nesne tehlike altındaymiş dik kuyruk. Bunu sen e, hepimizden daha iyi biliyorsun. Bu programda istersen bir cümle de söyleyip kapatalım. Evet son zaman dik kuyruklar çok tatlı kuşlar. Yani gagasının üstü mavi, e, adından da anlaşılacağı üzere denizin içinde kuyruğu şey suyun içinde kuyruğu da dik duran eee bir ördek türü, ee, Türkiye'de bir zamanlar çok fazla alanda yaşıyordu. Örneğin Burdur Gölü'nde 10 bin tane dik kuyruk sayıldığı bilinen bir gerçek. Ancak ne yazık ki e, Orta Anadolu'da çok vardı. Ankara'da Mogan tarafında halen bir miktar var. Ee, bir zamanlar çok yaygınken, işte sulak alanlarımızın geldiği hal, geldiği durum nedeniyle e, Türkiye'de de, Sayıları dünyada olduğu gibi çok hızlı azalan kuşlardan 120 tane. E, Bunu müjde olarak veriyoruz yani. Evet. <gülüyor> evet. Ya yaşayacak <gülüyor> alan arıyorlar ve bulduklarında çoğalmaya e, çok hevesli canlılar ancak işte e, çok nadir alanlarda artık barınabiliyorlar. Yani. Evet. Süreyi bitirdik, kuyruğu dik tutalım ve mücadeleye devam edelim. Hoş hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın.